Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak... Çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Men gösterana felsefemin var. Yani bizi aldatan bizden değildir.